Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de gelen hükümler bölümünün 29.sunu bugün sunacağız inşallah. Bugünkü sunumumuzun alt başlığı dua ile bütünleşmek. Salatı ikame etme eylemlerinin en önemlilerinden biri dua eylemidir. Bu nedenle dua konusunu da incelemekte yarar var. Selatı ikameyi, selatı ikame konusunda özetlediğimiz gibi özelleştir, bilgilenme, bilinçlenme olarak alırsak, dua, özelleştir, bilgilenme, bilinçlenme sonucunda görülen eksikliğin tamamlanması için Allah'a yakınlaşmak, Allah'tan rica etmektir. Şeklinde bir özetle konuya girebiliriz. Doğa Arapçada edi, doğa kelimelerinden kök alan kelime Allah'a yalvarma, niyaz veya birini çağırma, birine gönderme anlamlarında kullanılmıştır. Ülkemizde kullanılan Türkçe'ye doğa kelimesi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki şu ifadelerle geçmektedir. Doğa, din kategorisinde el alınır. Yakarış, Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dini metin veya dua, İngilizce prayer, tek kişinin ya da din adamlarınca yönetilen tapınmaya, kutsamaya ve dinsel törene katılan kişilerin, yüce varlıkların, doğaüstü güçlerin yardım ve acımalarını sağlamaları, onları yumuşatmaları için, Seslenişleri, yakarışları olarak Türkçe sözlüğe, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne geçmiştir. Bazı sözlüklerde dua şöyle geçmektedir. Çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manalarına gelir. Müslümanların kültüründe ise dua, Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve saygı duygularıyla lütuf ve yardımını dilemesini ifade eder. Dua, sınırlı ve aciz olan insanoğlunun sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Allah ile kurduğu diyalogtur. Bu sebeple insanlar tarihin hiçbir döneminde doğadan uzak kalmamışlardır. Dua aynı zamanda zikirdir, ibadettir. Resul Muhammed "Dua ibadetin özüdür." buyurmuştur. Bu şekilde de sözlüklerine alanlar vardır. Dua bir ilah ya da ruhani varlıkla ilişkiyi etkinleştirmeyi amaçlayan çağırma veya eylemdir. Dua, bireysel ya da toplumsal olarak, özel ya da kurumsal bir yerde edilebilir. Sadece sözlerden oluşabileceği gibi şarkı şeklinde de olabilir. Ayrıca çeşitli bedensel hareketler de içerebilir. Duanın yakarış, şükran veya ibadet övgü olarak farklı formları vardır. Dua kelimesine maddeler halinde anlam veren bazı sözlüklerde ise Allah'a yalvarma, Allah'tan dilekte bulunma, niyaz, yakarma, namaz, salat, Hazreti Resul'e salavat getirme, çağrı, nida, davet, kasidenin dua bölümü gibi tanımlamalar getirmişlerdir. Bazı sözlük ve lügatlerden aldığımız Dua kelimesinin anlamlarına baktığımızda, dua, insanın kendisinden güçlü gördüğü birinden yardım talep etmesi olarak karşımıza çıkar. Güçlü varlıkla dua eden arasında gizli bir itiraf vardır. Dua eden, kendine aciz, yardıma muhtaç olarak kendinden güçlü varlığa yaklaşır. Dua eden kişiyi, dua ettiği varlığı aciz olduğu konuda üstün, Güçlü, yetkin olarak görür. Bu tür bir çağrı her şeyin yaratıcısı, sahibi, yöneticisi Allah'a yapılabileceği gibi insanların insanlardan bazılarını kendilerine yardım edebileceklerine inanarak onlara da dua ederler. Putperest toplumlarda üretilen putlar kendilerine dua edilen ruhani varlıklardır. Onların her birinin temelinde Arapların tarihi yatar. Kabe'ye doldurdukları putların her biri Arap tarihinde sevgi, saygı duyulan üstün, güçlü görülen kişilerdir. Ülkemizde de bu yönde en çok Mustafa Kemal Atatürk'e dua yapılarak ondan yardım istenilir. Aynı putpresler gibi Mustafa Kemal'in heykelleri de yapılarak heykel simgesinde onun ruhundan yardım talep edilir. Kur'an'ın dilimize çevrilen meallerinde dua, yardım olarak çevrilen kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz. ed'u, ud'u, de'a, ed'uni, et'f'u, ed ud'uni gibi temelinde dua kelimesinden üretme kelimeler ayetlerin orijinalinde geçmektedir. Şimdi meallerde dua kelimesiyle anlam verilen ayetleri inceleyerek konuyu anlamaya çalışalım. ed'f'u kelimesi, ed'u kelimesinden türetilerek bazen bazı meallerde savunma bazen de dua olarak meal verilmiştir. Savunma veya dua olarak çevrilmiştir direkt olarak bu şekilde ifade edilmiştir. Bundan önceki bölümlerimizde salatı ikame geçen ayetlerde bazı meal yazan kardeşlerimizin dua veya namaz olarak meal verdiklerinden söz etmiştik. O bölümlerde dua kelimesinin kökeninin Arapça olduğunu, topluma Arapça inen ayetlerin salatı dua olarak tarif etmesinin gerekli olmadığını, toplumun kullandığı dua kelimesiyle duanın belirtilebileceğini vurgulamıştık. Şimdi dua kelimesinin geçtiği ayetler ile ayetin orijinalinde dua kelimesi olmasa da meallere dua olarak çevrilen bazı ayetler üzerinde duralım. Vereceğim ayetler.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 Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Bu ayetlerden hakk Yılmaz biliyorsunuz, Salat-ı konusunda açıklamalarda bulunmuştuk. Buradan namaz hükmü çıkarmıştır bu ayette, başka yerde yoktur demiştir. Namaz başka yerde yoktur, bu ayetler de vardır demiştir. Araf suresinin 134. ayetinden mealen, Azap üzerlerine çökünce, Ey Musa sana verdiğimiz söz hürmetine bizim için Rabbine dua et, eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz dediler. Araf suresinin 180. ayetinde mealen En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yine Araf Suresi'nin 189. ayetinde mealen sizi bir tek candan yaratan ondan da yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur. Eşiyle birlik olunca eşe hafif bir yük yüklendi. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca Rableri Allah'a andolsun ki bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Meryem suresinin dördüncü ayetinde mealen, Zekeriya Rabbim dedi. Kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı ve ben Rabbim sana yaptığım dua sayesinde hiç betbah olmadım. Yine Meryem suresinin 48. ayetinde mealen, İbrahim sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor, Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemle betbah olmam dedi. İsran suresinin 24. ayetinde malen, onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger. Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara rahmet et diyerek dua et. Yunus suresinin 10, 11, 12. ayetlerinde malen, onların oradaki duası, Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz sözleridir. Orada Birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise selamdır. Onların dualarının sonu da şudur. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şeri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız. İnsana bir zarar geldiği zaman yan yatarak,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 Yunus suresinin 87, 88 ve 89. ayetlerinde mealen biz de Musa ve kardeşine kavmimiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi salatı ikame edilecek yerler yapın. Salatınızı dosdoğru ikame edin. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa dedi ki ey Rabbimiz gerçekten sen firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, onlara bu nimetleri, insanları senin yolundan saptırsınlar ve elen verici cezayı görünceye kadar iman etmesinler diye mi verdin? Ey Rabbimiz, onların mallarını yok et, kalplerine sıkıntı ver. Allah dedi ki, ikinizin de duası kabul olunmuştur. O halde siz doğrula devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin dedi. Hud suresinin 45, 46 ve 47. ayetlerinde mealen, Nuh Rabbine dua edip dedi ki, Ey Rabbim, şüphesiz oğlun da ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hakimlerin hakimisin. Allah buyurdu ki ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh dedi ki, ey Rabbim ben senden hakkında bilgi olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Yine Hus suresinin 61. ayetinde mealen, Samut kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yok. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra da ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok yakındır, çok kabul edendir. Hüsuf suresinin 34. ayetinde mealen Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini uzaklaştırdı. Çünkü o çok işiten ve pek iyi bilendir.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 İleri geri konuşmaya dalanları gördüğünde onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzaktır. Eğer şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler toplu ile beraber oturma. Safa suresinin 75. ayetinde mealen andolsun Nuh bize yalvarıp yakardı biz de duayı ne güzel kabul ederiz.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 Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, Allah için inançla ve ihlaslı olarak dua edin. Yine Mü'minin suresinin 49. ayetinde mealen Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine, Rabbinize dua edin. Bizden bir gün olsun azabı hafifletsin diyecekler. Yine Mü'min suresinin 60. ayetinde mealen Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Bana ibadeti bırakıp,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 İyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir denilmektedir. Bu ayette başka ayetlerde dua diye meal verilen Uduni kelimesi ayetin orijinalinde Uduni olarak geçiyor ama burada dua diye çevrilmemiş çağırma şeklinde çevrilmiştir mealde. Zuhru suresinin 49. ayetinde mealen bunun üzerine dediler ki, Ey büyücü, sana verdiği ahde göre bizim için dua et Rabbine. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz dediler. Kehf suresinin 28. ayetinde ise mealen, Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi almaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye de boyun eğme. İbrahim suresinin 39 ve 40. ayetlerinde mealen, ihtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a handolsun. Şüphesiz Rabbim duayı iştendir. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri salatı ikame edenlerden eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Enbiyen suresinin 76. ayetinde mealen daha önce Nuh da dua etmiş. Biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece kendisini ve yakınlarını büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştık. Aynı surenin 84. ayetinde mealen bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, Ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Yine aynı surenin 88. ayetinde mealen, bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böylece kurtarırız denilmektedir. Enbiyan suresinin 90. ayetinde Allah Zekeriya için mealen şöyle diyor. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de kendisi için çocuk doğurmaya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 Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden, sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bize çıkarsın dediniz. Musa ise daha iyi, daha kötü ile değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin. Zira istedikleriniz sizin için orada var dedi. İşte üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri... Haksız olarak rasuller'i öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. Tabi burada Musevi kavmin, daha doğrusu Yahudi kavminin İsrailoğullarının kıyarı, sarımsağı, mercimeği, soğanı tercih etmesinden, sebzeleri tercih etmesinden bunlar meydana gelmiyor. Orada tabi ayetin arka planı var. Onlar... Mısır'dan göç ettiklerinde önce dağlık bölgelerde hür bir şekilde yaşarlarken, avcılıkla ve işte ile geçinirken onlar tarım arazileri istediler. Halbuki tarım arazileri Filistinler'in elinde. Onlar oralarda ekip dikiyorlar, kaleleri var, orduları vardı. Orayı tercih edince toplum o tarafa doğru kayınca ne yaptılar? Bu sefer o Tarım arazilerinin olduğu yerin sahipleri onları ne yaptı? Kabul etmedi. Onlarla büyükler savaşlar oldu. Ve aralarında müthiş yoksulluklar başladı, kıtlıklar başladı. Ve böylece bu ayette sayılanlar süreç içinde meydana geldi. Bakara suresinin 68, 69 ve 70. ayetlerinde mealen bizim adımıza Rabbine dua et. Bize onun ne olduğunu açıklasın dediler. Musa Allah diyor ki o ne yaşlı ne de körpe.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 Bakara suresinin 186. ayetinde Malen Kullarım sana, beni sorduğunda onlara söyle, ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit, dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde insanlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Enfal suresinin 9. ayetinde Malen Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. Yine Enfal suresinin 35. ayetinde mealen, onların, putperestler için söylüyor, onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. İnkar etmekte de olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın deniliyor. Daha önce hatırlayın Enfal Suresinin 35. ayetindeki bu, Ayetin orijinalinde salat geçiyor. Yani onların salatı el çırpmak ve ıslık çalmaktır. Ama meallerde dua olarak çevrilmiştir. al -Imran suresinin 38. ayetinde mealen, orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla iştensin dedi.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 İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Bu da müminlere ayırt etmesi ve münafıklara ortaya çıkarması içindi. Bunlara gelin Allah yolunda çarpışın ya da savunma yapın denildiği zaman savaşmayı bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün. İmandan çok kafirle yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah onların içlerinde gizliliklerini daha iyi bilir. Yine Alimran imran suresinin 187. ayetinden 198. ayetine kadar 11 ayette mealen şöyle uzun bir açıklamada bulunuyor. Başından aldım ki konu iyice anlaşılsın diye. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diyerek söz almıştı. Onlar ise bunu kula ettiler, onu az bir dünyalığa değiştirdiler. Yaptıkları alışveriş ne kadar kötü. Sanma ki ettiklerine sevilen, yapmadıklarıyla övülmek isteyenler, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır.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 İçinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. olsun. ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklara kan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah karşılıkların güzeli, onun katındadır demektedir. İnkarcıların zenginlik içinde yeryüzünde dolaşması Sakın seni aldatmasın. Bu azıcık bir menfaattir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah tarafından bir ikram olarak, altlarından ırmaklara kan, ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki daha hayırlıdır. Rad Suresinin 14. ayetinden mealen, el açıp yalvarmaya layık olan ancak O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri onların istediklerini yerine getiremezler. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki suyu ağzına götürmedikçe su onun ağzına girecek değildir. Kafirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. Nur suresinin 41. ayetinde mealen, göklerde ve yerde bulunanlarla diziler halinde kuşların Allah'ın yasalarına uyarak yücelttiklerini görmez misin? Her biri kendi doğasını ve yapması gerekeni bilmektedir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Tövbe suresinin, suresinin 99. ayetinde mealen, Tövbe suresinin 99. ayetinde mealen bedevilerden öylesi vardır ki Allah'a ve ahiret güne inanır, Allah yolunda harcadıklarını Allah'a ve Resulüne yakınlık olarak bilir. Bilesiniz ki harcadıklar onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetiyle kuşatır. Şüphesiz Allah bağışlayan esirgeyendir. Yine Tövbe suresinin 103. ayetinde mealen. Onların mallarından sadaka al. Bununla onlar temizlenir, arınıp yücelirler. Onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için güvendir, dinginliktir. Onları endişelerden kurtarır, yatıştırır. Allah iştendir, bilendir. Ayetleri okuduk. Okuduğumuz ayetlerde dua değişik konular içerisinde yer almaktadır. Her bir ayetin içinde, her bir ayetin üzerinde durarak ayetin arka planındaki, içindeki, dışındaki, etrafındaki konulardan söz edebiliriz. Belki uzun bir sunum daha olabilir tek tek ayetlerde duanın hangi açılardan ne şekilde alındığına ilişkin. Muhammed Resul'den önceki Resuller ile Muhammed Resul zamanındaki Müslümanların, Müslüman olmayanların dua ile ilgili düşünceleri, tavırları, tutumları ayetlerde dile getirildi. Herkes kendi zamanında, kendi şartlarında bir şekilde Allah'a yaklaşarak dua ettiler. Kimi çocuk istedi, kimi oğlunun kurtulmasını istedi, kimi savaşta yardım istedi, kimi rızık istedi, kimi bir sıkıntıda kurtulmak istedi. Değişik değişik işte baştan sona kadar okuduk. Ayetleri incelediğimizde dua konusunu üç açıdan değerlendirebiliriz. Birincisi dua kavramı, ikincisi duanın içeriği, üçüncüsü Duayı yapacak kişilerin durumu. Şimdi üç açıdan konuyu özetlemeye çalışalım. Dua kavramı. Dua kelimesinin anlamlarını özetlersek, bir hedefe ulaşmak, herhangi bir şeyi gerçekleştirmek için yola çıkan insan kendisinin güçsüz, yetersiz olduğunu tespit eder. Yani önünde yapacağı bir iş vardır, o işte kendi başına bu işi yapabileceğini, kendisinin bu noktada yetkin olmadığını, güçsüz olduğunu farkına var, hisseder. Bunu tespit eder veya şöyle diyebiliriz, güçsüz, yetersiz olduğunu içinden gelen bir hisle kavrar. Kendini eksik, aciz, güçsüz kabul eden insan, hedefine ulaşabilmek için kendisine yardım edebileceğine inandığı varlıktan veya varlıklardan yardım ister. Yani doğa güçsüzler ile güçlü olanlar arasındaki ilişkidir. Güçlü olanlar güçsüzler tarafından yardıma çağrılır. Bu açıdan dua edilenler çeşitlenebilir. Mesela kölelerin efendilerine dua etmeleri, fakirlerin zenginlere dua etmeleri, zayıfların güçlülere dua etmeleri, insanların bazı doğaüstü varlıklara dua etmeleri, yine insanların her şeyin sahibi yaratıcısı Tanrı'ya veya Allah'a dua etmeleri. Putperestlik kültüründe ortaya çıkan dua şekli toplumların tarihinde yaşamış olan toplum önderlerine, Kahramanlarına duyulan saygı, sevgi, yol gösterme gibi kavramlar çerçevesinde onlar adına oluşturulan heykellerin simgelerinde o simgelerin karşısına geçilerek veya ruhani huzurlarında yapılan dualardır. Putperest Araplar'da Hübel, Uzza, Lat, Menat gibi putlar toplumun geçmişinden gelen önderlerdir. Günümüzde de toplumlar kendi önderlerinin heykellerini ibadetgah edindikleri meydanlara dikerek belirli zamanlarda heykellerin huzurunda toplanarak ruhen kurtarıcı önder sadıkları atalarına dua ederler. Doğu ve uzak doğuda meydanları, tapınakları dolduran heykellere dinsel anlam verilirken batıda meydanları dolduran heykellere dinsel anlam verilmez. Ancak öz itibariyle Doğu ve Uzak Doğu arasındaki insan ne yapıyorsa batıdaki insan da aynı şeyi yapmaktadır. Yani batıdaki insan da meydanlara diktiği heykellere dua ederek tapınışta bulunur. Geleneksel Müslümanların kültüründe de alimlere, yatırlara, evliyalara, erenlere yapılan dualar aynı putperest dua anlayışının bir uzantısı olarak devam eder. Hiçbir farkı yoktur. Orada ruhani liderler vardır tarihten gelen. Burada yine evliyalar, erenler, yatırlar olarak yine ruhani liderler ortaya çıkmıştır. Onların pek heykelleri yapılmasa da otururlar onlar için dua ederler, onlara dua ederler. Putpress toplumların bazıları liderler yerine daha farklı tanrı algısı üretmişlerdir. Yer tanrısı, gök tanrısı, ziraat tanrısı, göl tanrısı, fırtına tanrısı, şimşek tanrısı gibi mesela. Yine bazıları da güneşi, ayı, yıldızları, karanlığı, aydınlığı tanrı kavramıyla bütünleştirmişlerdir. Eski Yunan felsefesi insan, aile, toplum ilişkilerini tanrılaştırarak, Olimpos diye bir bölge ilan ederek orada tanrılar sülalesi oluşturmuştur. Büyük baba tanrı Zeus, onun kadınları, çocukları, yarı tanrı, yarı insan, tam tanrı figürleriyle insanlar önce ilahi bir komatya üretmişler, sonra ürettikleri yalana tapmışlardır. Böylece putperestlik, tanrılar adına insanların yaşamlarına müdahale etme, insanlar arasında savaş çıkarma, insanların yaşamını bitirme dinine dönüştürülmüştür. İslam dini, Müslümanların tarihsel gelişiminde ürettikleri yanlış değerlendirme, yanlış kavramlar bir yana bırakılırsa barış ve esenlik dinidir. Yani kelimenin kök anlamına baktığımız zaman İslam barış ve esenliktir. İslam dini dediğimiz zaman barış ve esenlik yaşam biçimi, barış ve esenlik düzeni demektir. Tabi Müslümanların tarihsel kültüründe klasik olarak meallere, tefsirlere, usullere, kitaplara, hadislere, şuna buna geçen kültürlerde İslam kelimesinin anlamı veyahut da din kelimesinin anlamı farklı farklı algılattırılmış ve böylece özünden sapılmıştır. Ama ayetlerin özüne baktığımız zaman İslam temelde barış ve esenlik düzenidir. Daima barışı, sevgiyi, saygıyı paylaşımı öne çıkarır. Savaş denilen olguyu bütün bu özlerin yani barışın ve esenliğin sağlanmasında gösterilecek çabaları engelleyenlere karşı savunma savaşı şeklinde yapılmasına izin verir. İslam. Asla saldırı savaşlarına izin vermez. Bu nedenle İslam, Tanrı kavramında bütün varlıkları yaratan bir yaratıcıdan söz eder. Her şeyin sahibi, yaratıcısı olan Allah'tır. Ayetlere göre, insanların ürettikleri tüm Tanrılar, insanların fantezilerinden ibarettir. Fantezilerle üretilen Tanrılar, insani özellikler taşır. Onlar öfkelenirler, savaşırlar, intikam alırlar, yok ederler, insanları birbirine düşürürler. Halbuki İslam'ın insanlara tanıttığı Tanrı yani Arapça doğru ifadesiyle ilah olan Allah inansın inanmasın bütün insanları kuşatır korur. O Rahman'dır ve Rahim'dir. Bütün insanları barış ve esenlik düzenine davet eder. İnanmayı inandırmayı baskı unsuru olarak görmez, orada insanlara hidayet konusunu serbest bırakır ama barış ve esenliği korumak şartıyla inansın inanmasın herkesi bu düzene davet eder. Ve böylece barış ve esenlik içinde olan insanlara onların olumlu isteklerine cevap verir. Ayrıca insanların ürettikleri tanrılar insanların dualarına cevap veremezler. Dualara cevap veren sadece Allah'tır. Allah'ın ayetlerinden çıkarabileceğimiz öze göre bir insanın duası eksik, aciz kaldığı noktada olmalıdır. Dua ile istenilen dilek kişinin kendi gücü, kuvveti, eylemi içinde olmamalıdır. Yani dua yapacak bir insan önce yapması gereken şeyleri yapması gerekir. İnsan üzerine düşeni yapmadan herhangi bir konuda dua ederse Allah ona cevap vermeyeceğini belirtiyor. Nitekim ne diyor? Allah Ras Suresinin 14. ayetinde mealen şöyle diyor. El açıp yalvarmaya layık olan ancak odur. Onun dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini yerine getiremezler. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Sadece uzatmış, başka hareket yok. Halbuki suyu ağzına götürmedikçe alıp da su onun ağzına girecek değildir. Kafirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. İşte ayette açıkça söylenen şey insan ağzına suyu götürebilecek güçtür. Gücü dahilinde olan bir şeyi insan olmasını beklemez. Gücü dahilinde herhangi bir şey var. Bir insan onun olmasını beklemez. Beklerse de olmaz. Allah diyor ki o senin gücün dahilinde git suyu al iç. Soğur da senin için yarattım ve senin ona ihtiyacın var. İhtiyacına göre ben bu nimeti yarattım. Ama şartı ne? Şartı onu alman. Sen otursan oturduğun yerde benim suya ihtiyacım var gelsin ağzıma girsin. Armut piş ağzıma düş. Böyle bir dua yok. Su insan dua etti diye insanın ağzına gelmez. Kişinin o suyu alma eylemini gerçekleştirmesi lazım ağzına. Allah'ın yarattığı varlıklara koyduğu bir yaratılış düzeni vardır. Bu düzene Allah ayetlerinde sünnetullah diyor. Yani Allah'ın yaratılış kanunu. Yaratılış kanununa göre her yaratılan temel bir kanuna sahiptir. Kanunun dışına asla çıkamaz. İnsan da yaratılış kanunu gereği temel bir yasaya sahiptir. Buna sosyolojide fıtri, doğal veya yaratılış yasaları denir. İnsan insanlarla, diğer varlıklarla ve yaratıcı Allah ile ilişkilerini kurarken temel yasaya aykırı kuramaz. Temel yasaya aykırı kurulacak her ilişki bir bakıma abesle iştikaldir. İşte insan Allah'a dua ederken önce temel yasa gereği üzerine düşenleri yapmalıdır. Sonra temel yasanın sınırları içerisinde dua ile Allah'tan isteyeceğini istemelidir. Temel yasalar ayetlerde belirlenmiştir. Dolayısıyla ayetlere ters düşecek bir dua Allah katında abesle iştikaldir. Mesela bir arabes şarkı söyle diyor. Tanrım beni baştan yarat. Şimdi bu sözü canı gönülden bütün samimiyetle söyleyerek Allah'a dua olarak yapsak yeniden yaratılır mıyız? Veya sevdiğimiz birisi vefat etti. O kadar çok seviyoruz ki oturduk gece gündüz Allah'a dua yapıyoruz. Diyoruz ki Rabbim ben onu çok seviyordum. Bu nedenle onu diril ona tekrar kavuşayım. Gece gündüz dua yapıyorum. Sünnetullah dahilinde mi? Yok tam tersine sünnetullah aykırı Allah'ın ayetlerine aykırı. İstediğim kadar dua edeyim. Hiçbir şey ifade etmez. İşte bu şekilde dua etse gerçekleşir mi? Hayır. Mesela Nuh oğlu için ne dedi? Bak oğlusu da boğulacak. ona gel kurtarayım dedi. Oğlu reddetti. İman etmedi. Nuh Rabbine dua edip dedi ki Ey Rabbim şüphesiz oğlun da ailemdendir deyince Allah Nuh'un ne başka bir aile kavramı koydu. Dikkatini çekiyorum bakın. Başka bir aile kavramı koydu. O senin ailenden değil dedi. Nuh'un kafasındaki aile kavramı bitti. Yeni bir aile kavramı, nesebe dayalı bir aile değil, inanca dayalı bir aile kavramı getirdi o ayet. Allah Bakara suresinin 233. ayetinde mealen ölçüyü koymuştur. Ne diyor? Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Yani insanlar güçleri yettiği şeyden sorumlu olurlar. İnsanda var olan akıl, muhakeme, zeka, idrak, irade, kalp, beden bütün bu güçler doğrultusunda yaşamda insanın sorumlulukları vardır. Ancak insanın karşısına her zaman gücü doğrusuna sorun çıkmaz. Bazen gücünü aşan sorunlar karşısına çıkar. Bu durumda insan gücünü aşan konularda yardım talebinde bulundur. Allah gücün sınırları içerisinde insanın karşısına çıkan sorunlarda yardım etmez. İnsana gücünün orantısındaki sorunlarda görev yükler. Yapacaksın, eylemini gerçekleştireceksin der. Mesela insan bol kazanç talep etmektedir. Kazanç elde etme yolunda eylemlerini gerçekleştirir insan. Benliğindeki bütün gücünü bu noktada sarf eder. İnsanın niyeti, samimiyeti dolusunda Allah da ona yardım eder. Ne zaman? Nerede gücü yetmediyse orlarda yardım eder. Onu Allah bilir artık. Çünkü insanın gücünü biliyor ama insan ben elimden gelen gayreti gösteriyorum der. Çalışır, çabalar didinir. Allah da ona verir, yardım eder. Ama öyle yapmadı diyelim. Oturdu evin köşesine. Rabbim bana bol kazanç var dedi. Hiçbir kıpırtı yok. Evin bir köşesinde öyle oturuyor. Boyuna dua ediyor. Verir mi? Hiç çalışmayan, boş oturan birine Allah yardım edip kazanç sağlatmaz. Mesela insan savaş anındadır. Ne diyor Enfal suresinde Allah? Bir müminin gücü bile on kafirdir. Yani bir mümin on kafire bedeldir. Ama devam ediyor. Ancak diyor Rabbiniz sizin zayıflığınızı gördü. Bire on bedel yerine bire iki bedel koydu. Yani bir mümin ancak iki kafire bedeldir. Yani bin mümin iki bin kafire bedeldir. Yani bin mümin iki bin kafirle savaşırken müminler ne kadar dua ederlerse etsinler Allah yardımını göndermez. Niye? Çünkü orada bir eşitliği koydu. Dedi ki bin mümin eşittir iki bin mümin. Senin gücün dahilinde bu. Ancak kafirlerin sayısı üç bin beş bin olursa Fazlası için Allah yardım elini uzatır. Ayette de öyle diyor zaten Enfaz Suresinde. Allah nasıl yardım eder? Bunun dünyadaki yaşama, yansıması nasıldır orasını bilmeyiz. Nitekim Bedir'de nasıl yardım etti? İşte ayetler de anlatıyor ama çok da müşahede edemiyoruz. Müşahede alemine geçirmeyi bilmiyoruz ama sonucu biliyoruz. Sonuçta ne gördük? Bildiğimiz bir şey var. Bedir'de 300 Müslüman vardı. 3 misli olan 900 putperese galip geldi. Çünkü 1 iki kuralını açtı ve darbalanan oldu orada kafirler. Malazgirt'te Müslümanlar 10 Müslim Bizan sorusuna galip geldi. Enfal suresinde diğer surelerde Allah bu gerçekleri müminlere anlatıyor. Ayetlerdeki bu gerçekliği dikkate alarak şöyle diyemeyiz. Ben bir şey yapmadan Allah bana yardım etsin. Allah'ın gücü her şeye yeter. öylese yardım etsin. Evet elbette Allah'ın gücü her şeye yeter ama Allah böyle bir mantığı kabul etmiyor. Bedava iş yok diyor. Önce çalış çabala görelim üstünü takdir edelim diyor Allah. Doğa kavramında ortaya çıkan insanın gücü doğrultusunda eylem yapması, gücünü aşan konuda Allah'tan yardım dilemesidir demiştik. Bu nedenle aklı olan insanın aklını kullanmaması, muhakemesi olan insanın muhakemesini Çalıştırmaması, iradesi olan insanın iradesiyle karar almaması, zekası olan insanın zekasını kullanmaması, kalbi olan insanın kalbinin gücünü kullanmaması, bedensel gücü olan insanın bedensel gücünü eyleme dönüştürmemesi insanın duasına engeldir. Neden? Bunları yapmadıktan sonra dua ise o dua ulaşmaz Rabbine. Bitti. Çünkü onlar harekete geçmedikten sonra dua harekete geçmez. Ayetlerin özünden çıkan anlam. Ancak insanımız acelecidir. Kendinde olan güçleri kullanmadan hemen Allah'ı yardıma çağırır. Yani Allah'a kendisine köle kılmak ister. Allah'ı bütün işlerine ortak etmek için kendisi eylem yapmadan, çaba sarf etmeden duaya durur. Böylelerin duasını Allah cevap vermez. Duasına karşılık verilmeyen insan arabeks isyana başlar. Mesela Allah doğru yolunu belirlemiştir. Allah'ın doğru yolunda gitmeyen, gitmeyi düşünmeyen birinin bütün yaşamını İslam dışı yaşayarak bataklığa saplandıktan sonra kurtulmak için de en küçük gayret göstermeyip Allah'ım kurtar beni diye bağır çağır olması Allah'ın kabul edeceği bir dua değildir. Bataklıktan kurtulmak isteyen ilk önce bütün gücünü kurtulmak için harcamalı, bu yolda eylem yapmalıdır ki gücünün yetmediği konuda Allah ona yardım elini uzatsın. Mesela günümüzde Müslümanların duaları vardır. Rabbim bizi kardeş kıl Rabbim bize birlik ve beraberlik nasip et. Rabbim bizi yolundan ayırma. Bu tür duaların Allah katında geçerli olabilmesi için Müslümanların ayetlerin gösterdiği şekilde kardeş olmak, bir ve beraber olmak için Allah yolunda hareket etmeleri gerekir. Değilse işleri, güçleri ayetlerin dışında yaşamak olan, birbirinin kuyusunu kazan, Allah'ın yolunda nasıl yürünür bilmeyen, Allah'a göre birlik ve beraberlik nasıl olunur bilmeyen bir toplumun kendi kendilerine dua etmeleri hiçbir şey ifade etmez. Sadece kendilerini günüş duruma düşürür. Bunun gibi günümüzde Müslümanların duaları da kendilerini günüş durumuna düşürmektedir ve uzaktan seyreden şeytan da Böyle zekten dört köşe kahkalarla gülmektedir. Çünkü Allah zaten nasıl kardeş olacağının yasasını belirliyor. Nasıl birlik olacağının yasasını da belirliyor ayetlerde. Bu ayetlere uyun diyor. Birlik olursunuz, kardeş olursunuz diyor. Niyet var mı? Niyet yok. Şov var. Rabbim niye bu ayrılık, niye bu fikir ayrılığı, niye bu işte eylem ayrılığı, ne bu cemaatler, ne bu bilmem neler, niye Müslümanlar birbirini gebertiyor? Şunları bir birleştir. Ne yapıyor aslında biliyor musun? Ayetleri okuttuğumuz zaman şunu görüyorsun. Üzerine düşen görevi Allah'a atıyor. Allah diyor ki, üzerine düşen bir görev var. Mümin olacaksın, Müslüman olacaksın, Rabbinden gelen ayetlere teslim olacaksın, teslim olanlarla beraber ümmet olacaksın diyor. Şimdi böyle dediğimiz zaman ne diyor? Teslim olmuyorlar. Olabilir, teslim olanlarla beraber Allah o şartı getiriyor. Teslim olanlarla beraber olacağız. Sonuçta dua etmek gücümüzün dışında Allah'tan yardım istemektir. Ne zaman gücümüz dahilindeki bütün yetilerimizi, yetkilerimizi kullandık. Buna rağmen sorunu çözemiyoruz. O zaman Allah'a yönelip "Rabbim ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonrası için yardımına ihtiyacım var." demektir dua. Tabi yardım etme konusu değişik açılardan incelenebilir. Mesela bir şey yapmak istiyoruz. Kişi olarak gücümüzün üstünde ama birlerini yardıma çağırabiliriz. Beş kişinin kaldırabileceği ağırlıkta olan bir şeyi kaldırmak için bir köşesine geçip Ya Rabbi tek başına kaldıramıyorum dört kişiye de ihtiyacım var sen dört kişi onu ver dememiz mümkün değil. Değil mi? Yani beş kişinin kaldıracağı bir yükün başına geçtik bir tarafına öyle dua ediyorsun. Rabbim ben tek başıma bak görüyorsun kaldıramıyorum. Sen yardım et karşı tarafa dört kişi kuvvetinde gel beraber kaldıralım şu yükü diyebilir miyiz? Böyle bir dua olur mu? Ne yapmamız gerekiyor? Allah akıl verdi. Bu işin bir doğal yasası var sünnetullah var. Dört kişiyi bulacağız yani. Onları bulurken ya ücretini vereceğiz yardım ettireceğiz ya da ücretsiz yardım etmesini sağlayacağız bir şekilde. Yani her gücümüzün üzerindeki bir olayda Allah'a dua diye yönelmek bir şey ifade etmez. Çünkü sünnetullah kavramına dedik meseleleri tartmak lazım. Gücümüzün üzerinde bir şey varsa önce elimizdeki güçleri, insan gücünü, bilimsel gücü, teknolojik gücü neyse bütün güçleri, bütün imkanları ortaya koyacağız. İnsanlardan nasıl yardım alabiliriz diye düşünmemiz gerekecek. Mesela bir atölye kuruyoruz. 150 tonluk bir makine aldık parçalar halinde. Her birisi 30-40 ton. Makine atölyenin önüne tırlarla geldi. Tırlardan indirilecek, atölyeye sokulacak ve kurulup çalıştırılacak. Tırların önüne geçtik, elimizi kaldırdık. Dedi ki: "Ya Rabbi, bize yardım et. Bak, makineyi aldım, tırlara yüklettirdim, buraya kadar geldi. Şimdi bu tır, tır bu makine tırdan indirilecek, tırlardan içeriye sokulacak ve içeride kurulacak ve biz de çalışmaya başlayacağız, rızkımızı kazanacağız." Rızkımızı veren sensin Ya Rabbi. Bu konuda bize yardım et desek olur mu sizce? Ya Rabbi bize yardım et. Yardım et de makinatırlardan insin, atölyeye girsin, kurulsun diyebilir miyiz? Böyle edersek dua olur mu? Allah'ın verdiği aklı, muhakemeyi, iradeyi, kalbi, bedensel gücü, zekayı, bilgiyi kullanmadan asla duaya yönelemeyiz. Yönelirsek sadece gülüş durumuna düşeriz, sadece şeytanın oyuncağı oluruz. Başka bir şey değil. Mesela tarihi eserleri seyrediyoruz. Gittik bir yere dolaşmaya onları seyrediyoruz. Görüyoruz ki devasa yapılar yapılmış, sütunlar dikilmiş. Hem de yapıldığı zamanın bilimiyle, bilgisiyle, imkanlarıyla düşündüğümüz zaman şok oluyoruz. Nasıl oluyor bu kadar büyük kayalar gelmiş buraya yerleştirilmiş? Bu kadar büyük kayalar, tavanlar yapılmış. Herhalde o toplumlar tanrılarına yönelip, ''Ya Rabbi biz şunları yapacağız, sen yardım et.'' deyip tanrıları sayesinde o yapıları yapmamışlardır. O devasa taşlar, heykeller, anıtlar, duvarlar binlerce insanın köleleştirilerek omuzuna yüklenmiş yine binlerce hayvan bu yapılarda işkencelerle görev yapmıştır. Eğer sünnetullahı anlayarak yapıları seyrederseniz her yapının arkasında kölelerin çığlıklarını, hayvanların iniltilerini duyabilirsiniz. Ama gerçekleri duyma yerine kulakları sağır, gözleri kör, dilsiz şeytan olursak o yapılara hayran hayran bakar, Vay be deriz. O yapılar yapılırken ortaya çıkan zulümden nasibin alan mazlumları hiç aklımıza getirmeyiz. O zulümden de haberimiz olmaz. Bütün bu anlatımlardan sonra doğayı kısaca şöyle tarif edelim artık. Kişisel ve toplumsal güçlerimizi harekete geçirdikten sonra kişisel toplumsal güçlerimiz yetmiyorsa ancak o zaman doğaya yönelilebiliriz. Doğaya yönelirken Sünnetullah'ı yani yaratılış yasalarında bilmek zorundayız. Aksi halde abes bir dua yapabiliriz. Böylece dua kavramının da dışına çıkarız. Duanın içeriği ikinci bölümü. Ayetler bize yapılan duaların içeriğini anlatıyor. Putperestlerin, ehli kitabın, münafıkların, müminlerin dualarından örnekler sunuyor. Ayetlerin özünden şöyle diyebiliriz. Allah bilgiye, bilince dayalı duanın gerçekliğinden söz ediyor. gayri ciddi bilgisiz, bilinçsiz duaları Allah reddediyor. Allah'a bilgiyle yaklaşacaksınız. Tabi Allah'ın onaylayacağı bilgiyle dua yapacaksınız. Duanın içeriğinde bilinç olacak. Tabi Allah'ın bilinç olarak tarif ettiği bilinçle dua yapacaksınız. Duanın içeriği çıkarcı, bilgisiz, bilinçsiz, cahilce olursa elbette Allah bu tür duaları kabul etmeyecektir. İslam oku emriyle başlıyor. Okumak eylemi okur yazar olmak değil ki günümüzdeki gibi okur yazar cahillerin yetiştirilmesi de hiç değil. Oku ayetinin devamında Allah ne diyor? Rabbinin adıyla oku. Allah adına okuma eylemi var. İnsanı, yaratılanları, varlıklarının düzenini, yaşamını, yaşamın düzenini Allah'a göre okumak. İnsanı, yaratılanları, olayları Allah'a göre okumayanların duası bilgiye, bilince dayanmaz. Mesela kemalizme göre varlıkları, yaşamı okuyanlar Allah'a hangi bilgiyle, hangi bilinçle dua edecekler? Mesela ateizme, sola, kapitalizme, mezhepçiliğe, tarikatçılığa, putperestliğe inananlar Allah'a hangi bilgiyle, hangi bilinçle dua edecekler? Allah ayetlerinde özet olarak şöyle diyor. Benim adıma yaratılışı, varlıkları, olayları insana okuyanlar, bilgilerini, bilinçlerini bu şekilde geliştirenler, bu bilgileriyle, bilinçleriyle dua edenler, içeriği düzgün dua etmişlerdir. Aksi halde duaları katında kabul edilmez demektedir. Mesela Allah diyor ki, doğru bir yaşam için önce elinden geleni yap, sonra yetişemediğin yerde benden yardım iste, ben yardım ederim diyor. Layık insan ne diyor? Layık düşünen bir insan ne diyor? Diyor ki ben Allah'a inanırım ama dünya yaşamımı Allah'ın yasalarına göre oluşturmam. Yaşamımı aklıma göre oluştururum diyor. Sonra Allah'a inanıyor ve diyor ki bana yardım et Rabbim. Allah onun duasını kabul eder mi? Ayetlere bakarsak etmeyecek. Neden? Nedeni ne? Kişi dünya yaşamını Allah'ın yasalarına göre oluşturmayacağını söylüyor. Dünya yaşamında Allah'a isyan ediyor. Ama başı der de düşünce Allah'tan yardım istiyor. Böylece Allah'ı çıkarına alet ediyor. Çıkarcı bir noktaya ulaşıyor. Allah çıkarcıların dualarına destek vermez. Ayetlerin özeti böyle diyor. Bu konunun üçüncü konusu ve son konusu ise şöyle diyelim. Dua yapan kişilerin durumu. Dua yapanlar çeşitli inanca, düşünceye, bakış açısına sahip olabilirler. Ama Allah konuya sadece bakış açılarına, inançlara, düşüncelere göre bakmıyor. Allah dualarda duayı yapanı üç açıdan değerlendiriyor Samimi dua, çıkarcı dua, gayri samimi dua Çıkarcı olarak dua eden kişi Allah'ın düzenine uymaz Sıkıştı yerde Allah'a dua eder Sıkışıklığından çıkınca Allah'a isyan eder Hatta öyle ki dua ettiği sırada bile sorulsa Allah'ın yasalarına uyacak mısın? Hemen asla ben Allah'ın yasalarına uymam der Onlara göre Allah'ın yasaları şeriat yasalarıdır onlar güya şeriata karşıdırlar ama sıkıştıklarında Allah'tan yardım isterler. Bunu Allah Zümer suresinin 5. ayetinde mealen şöyle diyor. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır.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 Onların riyakarlıkları, yüzlükleri, çıkarcılıkları yüzlerine çarpılır. Çünkü bu türler Allah'a dua ederek kendilerine Allah'ı köleliğe çağırırlar. Güya onlar kendileri için efendi, Allah köledir. Madem ki Allah onları yaratmıştır, onlar ne yaparsa yapsın, ne kadar isyan ederse etsin, yaratıcı olan Allah onlar dilediği zaman emrilerine gelmek durumundadır. Onlar yardım istediği zaman hemen koşmak zorundadır. Çünkü onlara göre madem yaratıcı, yaratıcılığın cezası her dua edişlerinde Allah onlara yetişecektir. Bu türlerin duaları kölelik düzenidir. Neyin köleliği? Allah'ı kendilerine köle kılma düzenidir. Layıkların Allah'a duası Allah'ı kendilerine köle kılma düzenidir. Kendileri Allah için bir adım atmazlarken her sıkıştıkları yerde Allah'ı hizmetçi olarak kendilerine köle kılmaya çalışırlar. Gayri samimi dua eden kişilere gelince duanın, bilgisinin, bilincinin dışındadırlar. Ne söylediğinin ne yaptığını bilmez, dua konusunu sulandırır. Toplumda öyleleri vardır ki alkış toplamak, şöhret sahibi olmak için ağdalı yalana dayalı saatlerce dua yapar. Yaptıkları dualarda neredeyse hiçbir şey unutulmaz. Şaklabanlık, yardakçılık, küfür alır başına gider. İnsanlar dua yapılıyor diye samimiyetinden susarlar. Toplumu dua konusunda cahil bıraktıkları için birisi böyle birini dua ederken sustursa hemen kafir, sapık, mezhepsiz ilan ederler. Çünkü bu türler yaptıkları dualardan ticari kazanç peşindedirler. Bazı gayri samimi insanlar bunları şımartmış, onların bu yardakçılıklarını ödüllendirmiştir. Bu tür sahtekarlar günümüzde o kadar çoktur ki... Yatırların, türbelerin, camilerin, cenaze evlerinin çevresinde dolaşırlar. Taze okunmuş yasinler dualar satarlar. Türlü türlü şirkle, putperestlikle insanlara dualar verirler. Mümin olan, samimi candan olan kişilerin doğası ise önce eylemdir. Yapılacak her işi önce fiilen yerine getirirler yapabilecekleri hiçbir şeyi Allah'a havale etmezler. Allah'ı kendilerine köle kılmazlar. Ellerinden gelen gayreti gösterirler. Sadece işleri yaparken şunu söylerler. Ya Rabbi yolunda yürürken, mücadele verirken gücümüz yetmezse gücümüze güç kat. Ayetlerini anlama yolunda bize gayret ver, idrak ver, izan ver, anlayış ver. Bize hiçbir şeyi hak etmeden verme derler. Müminler bilgiyle, bilinçle, Dua bütünleşirler. Onların hayatı İslam yolunda güçlerinin son damlasına kadar eylemdir. Eylemlerini yerine getirirken insan olduklarını unutmazlar. İnsan olarak eksik kalabileceklerinin, kusurlu olabileceklerinin, yanılabileceklerinin farkındadırlar. Onlar eksiklikleri, kusurları, yanılgıları karşısında Allah'tan yardım isterler. Ama asla! Kendi yapabileceklerini yapmadan Allah'ı kendilerine köle kılmazlar. Allah onlar için yaratıcıdır, her şeyin sahibidir, insanlara yardım eden, duaları kabul edendir. Ama asla Allah insanların kölesi değildir. Onlar bir kenara oturup bütün işlerini Allah'a havale etmezler. Müslümanlık namına gıdı gıdılarla uğraşıp işi Allah'a havale etmezler. Allah gitsin cihad etsin. Allah insanların kalbini bütünleştirsin. Allah Müslümanları birlik ve beraberlik içine getirsin. Allah Müslümanları kardeş yapsın. E peki sen ne yapacaksın ben ne yapacağım ben keyfime bakacağım. O keyfine bakacak. Herkes keyfine bakacak. Herkes dünyanın keyfine bakacak ama oturacağız, diyeceğiz ki Ya Rabbi bizi kardeş ver, bizi birlikte beraberlik ver, bizi kafirlere karşı muzaffer eyle, bizim başımızı kaldır, yerlerde sürünüyoruz. Kafirler geldi, tepemize bindi, şöyle oldu, böyle oldu, yan yakıl, arabeks, çal türkü, oyna, zil, zurna, yallah gibi. Mümin böyle yapmaz. Ayetleri okuyalım. Tek tek böyle ince ince okuyalım bakalım. Onlar bir kenara oturup bütün işlerine Allah'a havale etmezler. Canının, kanının son damlasına kadar bütün samimiyetleriyle ayetleri hayatlarında hakim kılmak için yola çıkar. Bu yolda yetişemedikleri yerde Allah'ın yardımını beklerler. Bu nedenle doğasız mümin olmaz. Çünkü müminin doğasının birinci adımı Allah'tan neyi talep ediyorsa o konuda bütün gayretiyle eylem yapmaktır. Kardeşlik mi talep ediyor müminler arasında? Önce kardeş olmasını öğrenmektir. Birlik mi talep ediyor? Önce birlik olmasını öğrenmektir ayetlere göre. Müslümanlık mı talep ediyor? İyi bir Müslüman olmayı öğrenmektir. Allah yolunda izzetli, şerefli bir hayat mı istiyor? Allah yolunda izzetli ve şerefli bir hayat nasıl yaşanır? Öğrenmektir. Kıyam nasıl olur? Rükû nasıl olur? Secde nasıl olur? Onları öğrenmektir kafirlere karşı izzetli, şerefli mi olmak istiyor, galip mi olmak istiyor, bütün bu yolların nasıl olacağını Allah'ın ayetlerinden tek tek öğrenir, ondan sonra yola çıkar. Duanın ikinci adımı ise gücünün yetmediği, yetmeyeceği konularda Allah'tan yardım istemektir. Ama birincisi olduktan sonra, birincisi gerçekleştikten sonra, Zaten insanın bunu diliyle söylemesi gerekmiyor. Yani eyleme geçen, hayatını İslam'ın ilkelerine, kurallarına göre yaşamaya başlayan insanın elini açıp bıdı, bıdı bıdı bıdı dua etmesi gerekmiyor. Çünkü o zaman müminin eylemi, müminin yaşamı kendisi bir dua. Adımını atmış, yola koyulmuş, o girdiği yol duanın kendisidir. İnsan Allah'ın ayetlerini uygularken gücünün son kertesine ulaştığında diliyle söylesin, söylemesin, Allah yardım elini uzatır. Çünkü Rabbi onu zaten izliyordur. Gücünün nerede bittiğini, ne zaman elini uzatacağını Rabbi onlardan daha iyi bilir. İnsan yanılabilir gücünün yettiği yeri, bittiği yeri. Müminler onlardır ki Allah'tan bir şey isterken çekinirler. Üzerlerine düşeni yapamaktan dolayı içten içe yanarlar. Bütün duygularıyla, bilgileriyle, bilinçleriyle Allah'a yaklaşırlar. Onlar münafıklar, kafirler gibi doğa kapısını yerli yersiz aşındırmazlar. Duayı dalga malzemesi yapmazlar. Allah Mü'min suresinin 60. ayetinde mealen Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Allah ibadet ile duayı aynı ayette bütünleştirdi bakınız. Böylece Allah dua ile ibadetin birlikte olduğunu vurguluyor. İbadet sadece belirli ritüellerle İslam'ın hükümlerini yerine getirmek değil, Arapça kelime olarak ibadet bir yaşam biçimidir. Allah'a ibadet eden, Allah'a göre yaşam düzeni kuran demektir. Kim kime göre yaşam düzeni oluşturmuşsa ona ibadet ediyordur. Müslüman Allah'a göre yaşam düzeni kurar, Allah'a ibadet eder. Kemalistler Mustafa Kemal'a göre yaşam düzeni kurar, Mustafa Kemal'a e ibadet eder. Putperestler Hübel'e göre, Laat'a göre, menate göre, Marsistler Mars'a göre, Kapitalistler Adam Simit'e göre, Budistler Budizm'e göre, Budistin İsa'ya göre, Hristiyanlar türettikleri yeni Tanrı İsa'ya göre. Gerçek İsa değil tabii, onların türettikleri. Onun için Allah şöyle diyor. Ayetlerime göre yaşam düzeni kuranlar bana dua ile yaklaşırlar. Böylece ayete göre dua ibadetin toplamıdır. Allah'ın yasaları diye uyduğumuz her kural, her rükün bizim duamızdır. Salatımız, haccımız, zekatımız, cihadımız, tebliğimiz neyse bütün kurallar bizim duamızdır. Allah'ın farzları, Allah'ın haramları uyuyorsak, haram işlemiyorsak duamızdır. Farzları yerine getiriyorsak duamızdır. Başardığımız yere kadar bizdendir, mükellefizdir. Gücümüzün yetmediği yerde Allah'ın eli üstümüzdedir. Ama kendi eylemimiz orada eksikse Allah'ın elini üstümüzde beklemeyelim. Onun için dua ibadetle başlar, ibadetle duamız biter. Müslüman'ın yaşamı Allah'a ibadettir. Bu nedenle Allah'ın yasalarına göre yaşayan Müslüman'ın yaşamı diliyle söylese de söylemese de Müslüman'ın duasıdır. Ve böylece duayla bütünleşmiştir. Bu gerçeği Allah'ın ayetlerine kör, sağır, dilsiz olan kafirler, münafıklar anlayamazlar. Onlar çıkarcı, bilgisiz, Riyakarca Allah'a dua etseler de onlar Allah'ın ayetlerine karşı kör, sağır, dilsiz oldukları için Allah da onların dualarına karşı kör ve sağır ve dilsiz olur. Onun için ey Müslümanlar Allah'ın Mü'min Suresinin 65. ayetinde mealen dediği gibi o daima diridir. Ondan başka hiçbir Tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ona dua edin. Her türlü övgü Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Müminler salatı ikam ederlerken insan olduklarını Allah'ın huzurunda hatırlayarak kendilerini özgün bir öz tabi tutar, tüm eksikliklerden kusurları için Allah'a dua ederler. Zekatı ikam ederken insanı dünyaya bağlayanlardan arınırlar. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Onun için duası olmayan bir mümin kendini eksiksiz, kusursuz, yanılgısız gören, kibirli, kendini büyük gören insandır. Yani tağutlaşandır, şeytanlaşandır. Onun için dua, tağutlaşmaya, şeytanlaşmaya karşı en büyük engeldir. Evet arkadaşlar, sunum burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.